Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Birkaç bir salari Pirise günaydın Bir kez daha Modern Sabahlar Karşınızda O radyonuzda Yuvanızda Arabanızda Oracıkta En son oracık Demekle de Tam şeyi verdim yani herhalde Aklınıza gelen her yerde Diyebilir misiniz Ege Bey? Aklınıza gelen radyonuz evet. radyonun olduğu her yerde radyonun cep telefonu olduğu. Evet Günaydın Oktay. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın Fahir. Günaydın Ege. Günaydın. Keyifler olsun Oktay. Keyifler olsun, olsun. Günaydın ee, Ben şu anda tüm ayarlamalarımı tekrar baştan yapmak durumunda kaldım. Bunlar ne hep ayarlama yapılıyor zaten. Ha. Boş gibi görünüyor. Her, Her şey oldu. ayarlandı. Her şey ayarlanmış. Haberimiz yokmuş. Boş konuşma ayarlamanın göstergesidir. Program sonuna kadar ayarlamalarımız devam edecektir. Oh nihayet güzel bir hafta sonu geçirdik. Aman barajlarımız doldu. Aman bu sene kuraklık çekmeyeceğiz diyenlere maalesef. <Gülüyor> yetmedi Maalesef mi? yetmedi. Yetmedi barajlar. Nasıl yetmedi ya dün... Şakır Dün, şakır yağdı. Şakır şakır yağdı da havzalara yağmadı havzalara. <gülüyor> bir de o terdimiz mi var? Bir de havzalara Havzalara ya. yağsın. <gülüyor> havzalara yağmadı çocuklar. <gülüyor> çocuklar havzalara yağdı iyiydi. Neyse beklenen karda... Onu havzalara böyle akıtacak bir şey yapmamışlar mı ya böyle bir... Obruk mu? Eğim gibi. Oluk, yapmamışlar mı? Obruk... Obruk da değil oluk olsaydı... Bunları havza... Gerçi bunları alt geçitlere akıtalım diye bir sistem var. Evet, Şehrimizlerden, oradan, başka yerlerden bakalım. Umar afat, sonuç olarak Afat. Afat, afat olmadı, afat sonuç olmadı olarak... ama Afat gibi günler yanı başımızda. Dünyanın her yerinde olsa Afat olur bu. Yalnız evet. çok güzel yağdı. Arabanın üstündeki bütün tozu pisliği götürecek şekilde Nasıl yağdı. Nasıl mutlu oldu değil mi? İçi pis, pis yağıyor ya. He. Böyle bir yollar ıslak, sen ıslaksın falan ama araba temiz değil. Ya Bu sefer şakır şakır ne kadar güzel Ne ya. kadar güzel Vallahi üstünde bir... Diri gram. diri yağdı, diri diri yağdı. Ee, önümüzdeki günlerdeki Avrupa yakasından yani e, İstanbul biliyorsunuz çift yaka, e, tüple yaka olduğu için evet. e, Avrupa yakasından giriş yaptı. Kar giriş yaptı. Ne giriş yaptı diyenleri müjdemize verelim. E, oradan giriş yaptıysa yarın en geç... Perşembe. E, çarşamba, Perşembe gibi Ankara'mızda da. Eee Kar Kar gerçekleştirecek. hepinize beklenen müjdeyi vermiş oldu. Belki o kadar yağar ki hafta ile birleşir tatil yapar öğrenciler. öğrenciler Anlasın zaten tatil i̇şte ama yani... Yalnız trafik biraz rahattı fark ettiniz rahat, mi? Rahat evet ya. Demek ki bu iblisler doluyor. yüzünden trafik. biz vallahi trafikte sıkışıyormuşuz. 15 milyon iblis bugün trafiklerde fink atıyor. Gündüz vakti onlar. Hem de gündüz şey vakti. Yapacak. <gülüyor> ya, ya ya ya olarak ne, diyorsun Ne, yani. ne bu Hep kızılaya şimdi. falan yürüyeceğiz demişler. Toplanıyorlarmış. Bu arada üzücü bir haber vermeyeyim onu en son veririm ama e, Şumaya'dan pek de güzel haberler gelmedi. Aa! Evet. E, yani. Komada mıydı? Komadaydı. 27 gündür. E, Yapay koma bir, diye bir şey okudum ben. O, komada tutma evet. Yani tutma, uyanma ihtimali olan adamı yani da yani iyileşme şey şansı her geçen gün giderek düşüyor. Çok çok düşük bir ihtimaldi de olsa hala umutlar kesilmedi ama Büyük oranda Valla, Şumaer teknik. sürprizleri seven adam Son dakikada böyle bir şey yapıp Yine bir atak yapıp şey yapabilir Sevenleri Doktor, güzel doktorları, doktorları da şaşırtır Sevenlerini de sevindirir Öyle bir şey bekliyorum ben 2013'ü atlattı ya 2013'ü atlatan herkes 2014'ü görecek diye bir 2010, şey var 2014'te Kalkar gibi bir e, Ümidimiz var Buyurun ee, efendim başka haberlere bakalım Başka ne oluyor otdümüzden bir haber var ee, Otür'ü araştırmacılar beyin verilerini kullanarak otür bilgisayar mühendisliğinde e, geliştirildi bu. Fatoş hocamız geliştirdi. 12 kişilik araştırma grubu ile birlikte e, duyguları beyin verilerini kullanarak duyguları sınıflandırabilen bir bilgisayar programı geliştirmiş. Yani, çok karışık duygular içindeyim diyenlere bir şey, hediye bu. Yani şöyle çok karışık hissediyorum. Ne kadar ne karışık duygular olabilir efendim? 12 kategorimiz var. Tık tık tık tık. Ne yapacağız? Nedir bu benim hissettiğim falan filan diye böyle bir kişiye karşı hissedilen duyguları sınıflandırabilen bir bilgisayar programı. Giriyorsun bilgisayar programına. Yani bu şey gibi mi? E, efendime söyleyeyim. E, böyle birbirine karşı e, bir şeyler hissediyorsun da. Evet. Aşk mı? Sevgi mi? Yoksa, hoşlanma mı? Nefret mi? E, yoksa bir e, nefret mi? Evet. Nef çünkü, çünkü bazen nefret zannettiğin şey, şey aşkın aşkmış. ta kendisi. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. İkiniz de çok doğru söylüyorsunuz Aynı şeyi söylememizin de etkisi var bunda herhalde Sevgi ve nefret duygularının birbirine oldukça benzediğini söylemiş zaten Fatoş Hoca Ancak aralarında temel bir fark olduğunu belirtmiş i̇nce Nedir? Bir, ince bir çizgi var demiş mi Fatoş Hoca? Birinde tekmelemek birinde öpmek istiyorsun mu demiş Abi Sevgi Bazısı da tekmelerken öpmek istiyor o da değil. Onun da değişik. filmi var. Onun filmi var. Hangi filmdi o ya? Sadece bir film değil, bir sürü film bir sürü var filmde ya. var o doğrusu. Şey pek çok karate filminde. Yani sırayla gidelim isterseniz. Van Damme'nin öyle bir filmi vardı <gülüyor> tabii. Böyle kaldırıyordu ayağını, kız korkuyordu, sonra öpüyordu. Natsukawa mı? Natsukawa tabii. Yoksa Bruce Lee ile Ken Abdulca Barr'ın filmi Yok yok, Natsukawa Van Damme filmi. <gülüyor> Van filmi. Sevgi ve nefret duyguları sırasında beynimizin hemen hemen aynı bölgeleri aktif oluyor ancak nefret duygusunda ürettiğimiz sinyale ek olarak beynimizin mantıksal bazı bölümleri de aktif olarak nefret sinyallerini kontrol etmeye çalışıyor Oktay çok özür dilerim. Bu Buyurun. kafamıza bir şeyler bağlanarak yapılan bir test <gülüyor> evet. mi? Yoksa kutucukları. Ondan ne kadar tiskiniyorsun falan gibi bir şey mi? Ya Böyle bir durum olsa mesela bir gece bir partiye gittin. E, partiden çok sıkıldın. Ne yaparsın? Seçenekler var Arda. Aa, işte hemen... Bir buradan gidelim. gidelim mi derim. Ondan sonra e, bundan sonra beyler nereye gidiyoruz? But we go next diye bir şey var. Kalıp var İngilizce'de. But we go next. My place, your place. iki şıkla mı o. Evet ya. İngilizce anlatınca daha iyi anladım ben şimdi. Otüze de İngilizce. O o düzeyde düzeyde İngilizce, İngilizce, İngilizce. Için. Kart basılıyor mu çok da böyle? <gülüyor> lütfen işte what go next diye, diye bir şey var. İki tarafı tırtıklı. Ondan sonra lütfen cevabınıza verdikten <gülüyor> <kaldıktan> sonra <gülüyor> kartı iade ediniz diye bir şey var. Yani. <gülüyor> çok güzel sistemmiş ya. Ama o başka sistem herhalde. Herhalde başka sistem. O, o başka. Bu, bu bahsettiğimizden değil. Tabii canım tamamen kablolar mablolar, elektrotlar falan filan bağlıyorsun. Tamam, tamam ben o tık şeyi seviyorum çünkü. Evet çünkü evet bilgisayar buralarına, buralarına zaten e, öyle olsun. Doğru doğru. Yani beşeri bilimler öyle olsun, öbür bilimler öyle olsun. Ondan e, sonra bağlıyorsun, çalıştırıyorsun bilgisayarı. Sana hmm. bir şeyler soruyor birisi gelip. O, sorma. Ay canım titreşimlerden. Sorma yok, düşün, düşünme üzerine galiba. Düşünüyorsun da yani o sırada başka şey bir düşünebilirsin. Düşüne, evet. Gün içinde ben zaman zaman bir sürü şey düşünüyorum. Başka baş bir şey düşülemez. ne zaman yatacak diye düşündüğüm zamanlar oluyor Kafana oldu. kafana elektrotları bağladıktan sonra maaş ne zaman yatacak diye düşünmezsin ya. Sas o zaman düşünürsün. Sas o zaman. Ya. Bu elektrotların parası nereden <gülüyor> çıkacak diye. Kesin esas benden bir şey <gülüyor> isteyecekler diye. Ben kılınırım. Ve yani. olamaz bu ya sonuçta üniversite. Telefonuma bağlamışlar sonuçta. Sana çıkarıyor aşık mısın değil misin. Aşık mı? Böyle bir küçük çıktıyla mı veriyor? Yok şarkıyla. Aşıksın elektrolarda var ya anlamıyorsun nereden geldi Aşıksın Bakıyorsun aşıksın Ama oraları değil de sadece sen aşıksın arkadaş kısmını baharıyormuş Orada robot girmiş Sen aşıksın arkadaş Arkadan odadan giriyormuş böyle İşte o zaman düşünsen maalesef ne zaman yatacak diye O zaman istediğin şeyi düşünebilirsin Demişler Robotun parasını benden bir kez çekler diye Yani aşıksın diğer robot da gene pahalıdır Atan Sen ya, o robot ya taklidini baba. yapınca ben başka bir şey aklıma geldi ya. yani Yine bir genç arkadaşımızın bir robot taklidini e, Türkçe Olimpiyatları'nda... Türkçe Olimpiyatları'nda özel beceri uzay mı? E, o geldi aklıma. <gülüyor> o geldi aklıma. Hakikaten gözlerim dolu dolu oldu. Bir şey diyeceğim. Ee, De canım. Beraber yürüdük biz bu yollarda söylenmiş miydi Asimo'yla? Asimo'yla söylendi Söylendi tabii. Yoksa o iki olayın içeri. Ha Üsküdar'ı Üsküdar söyledi mı? de beraberinde galiba öyle bir jest yaptı. Asimo bu tip şeyleri bilir yani. Üsküdar, Üsküdarız. Asimo söyledi mi peki yoksa yüzüne mi söylendi? Yani bir Asimo edildi. Ben öyle bir şey yaptım. Üsküdar'ı söyledi bu. başbakanımızla beraber yürüdük biz bu yollarda diye en güzel cevabı verdi robota. En liberal robot seçilmişiz benim. Tabii hatırladım. canım ama Bundan Asimo da cevabı kaldı. hiç gecikmedi. Dediler zamanla diye başladı Aa, dediler. Aa çok güzel okudum. Dediler, okumuş herhalde. muydu? Okudu çok <gülüyor> da yanık okudu aslında. Liberal robot Asimo. Şimdi gerçi o da şey. O e, da şimdi hurdalıkta ses. Bazı yerlerde biliyor. hata yaptığını itiraf etti Asimo. Kapattılar. <gülüyor> Onu biliyorsunuz değil mi? Hurdalıkta şu anda. Aa Asimo'yu kapattılar mı? Yani, kapattılar dedik. Aç keşke verselerdi bizim sorarım. dükkana. Ne, ne var. yapacağız canım biz öyle bir aksesuar olur bu. Tebrik ediyoruz Ottil'ü araştırmacıları bilgisayar mühendisliği bölümüne. Valla bugüne kadar yıllarca çeşit çeşit üniversiteden çeşit çeşit ülkeden haber verdik böyle. Doğrudan İngilizce işimize yarayacak ilk diye. şey bu. Bugün İngiliz radyocular düşünün, BBC versin bu haberi. Ankara'dan bir haber diye Opti, verilsin. Opti'de yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları aşk mı falan onu versinler ya. Çok özür dilerim bu haberi vermeyenleri de bu görmeyenleri de ben şey düşünürüm. Küçük görenleri de Manikarı yani, düşünürüm ideolojik düşünürüm Tamam heh, o doğru O doğru Bugün bugün başka bir teknolojisi var mı Var mı senin kafan karışıklığında Bu senin yaşadığın aşk diye. Var mı lan diyeceksin Sırf diye. aşk mı diyor Yoksa tereddüt gibi bir şey de yanıyor mu orada Yani aşk olmazsa Tam da aşk denemez yani Falan deyince zaten sen tereddütlü olmuş oluyorsun Şeye şey çıkıyor mu Aşk diye sevgi diye Bu yalnızca sitem diye O da çıkıyor O da yanıyor değil sitem, mi Sitem ışığı da var ee, sadece ve sadece e, bu programın çıktıları sadece ve sadece kişinin kendisine ve velisine veriliyor. Zarf içinde. Zarf içerisinde velisine veriyor. Onun dışında özel hayata da saygı ne? Alternatiflerde ne oldu? olduğu gibi sonsuz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar dan sabahlar. Radyo Türkiye sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili salaseverler. Radyolarında boşadıkelere bir kez daha günaydın diyelim ve esprilerle şakalarla devam edelim. Buyursunlar efendim. Espriler, şakalar elbette ki ama ülkemiz dozunda Dozun, es, es, et, dozunda, espriler. dozunda espriler. Dozunda espriler. Sevgili dinleyiciler onu baştan söyleyelim yani. Evet. Her şey tadında, her şey tadında, her şey kıvamında. Ülkemiz çok güzel. Pek çok konuda tarım konusunda mesela kendi kendine yetebilen Yedi, ülkede? yedi ülkeden biri. Yedi ülkeden biri değil mi? İlkokulda, değil. ilkokulda bize öğretilen bize şey oydu. Tamam bize şey oydu. Değil. Ne değil. değişti? Çok şey değişti. Bir şey değişti. Bu da kadın... ihraç ediyoruz. O listeden çıktık artık galiba. İhraç ediyoruz diyelim. İthal ediyoruz. ediyoruz. Mısır, Libya, bu, bu hatta bir i̇nek. ara evet, inek, i̇nek. et. İnek. Yani şey olarak, Ham madde et olarak, Yo, O canlı da var Canlı hayvan işte Dana. Ham madde et Olarak diye. Ondan sonra Dana Buç. Pek çok şey İncik ithal ediyor Neden? Bugün ülkemiz incik ithal edilen Bir ülke haline gelmiştir Peki ülkemizin ilgili Bir sürü Kapı şey var orama. Tamam. Yeterli, bakalım. yeterli. Ülke. En önemli tarım ürünümüz olan kapı doğramayı şu anda ithal eder hale geldi. Evet, evet, bugün doğrama. Küpeş'teler yurt dışından, Çin'den Küpeş'te ithal ettiğimiz bir ülke haline geldik ki dünyanın... Eskiden Konya Küpeş'te ambaraydı ya. Küpeş'te ihtiyacının %35'ini Türkiye sağlıyordu. Orta Anadolu Küpeş'te Bor ve, ve küpeçte cennetiydik amb biz. Ambar diye geçerdi. Ya, ama ne oldu işte Kullanılan, her şey değişiyor. Kullanılmayan bütün doğramaları Konya'da tutarlardı. Şimdi... Hiç su altı da bitti. Her şey bitti ortak. Ya. yanlış sulama ülke. nedeniyle küpeşte kalmadı. <gülüyor> yeraltı yeraltı suladık. çok ülkem ama ülkemizin güzellikleri var. Elbette ki bunlarla sınırlı değil. Ülkemiz çok güzel diye Tabii, bugün faydan bakınca çok güzel görünüyor ülkemiz. Hatırlarsanız çok eskiden bir televizyonda şey vardı. Turist bunlar yaz nasıl olsa. Hani Doğru. böyle bir turiste iyi bakalım, iyi davranalım. Ondan sonra e, şeyler vardı. Advertorial da... dedikleri şeyler vardı ve orada çok güzel bir laf ediliyordu Ege hatırlarsın sen. Ya, ülkeniz çok güzel peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz diyordu bir İngiliz turist. Bir İngiliz turist ve bunun cevabı 2010 o laf edilinde 1980'lerin ortası falan. Evet. Cevabı 2014'te geldi. Ülkemizi, tanıtım hata mı? Tanıtım hata Ülkemizi Juliana Moore tanıtacak. En güzel şekilde tanıtacağından da herhalde hiçbirimizin kuşkusu yok. Hastası olduğumuz kadın, asil kadın, naif kadın, Kim kanalı, Julian Burr tanıtsın diye? Julian Burr'u kim tanıtsın, kim tanıtsın kim, dedi? Yani kim, kim şey yapmış bunu? Turizm Bakanlığı. Ee, Bakanlık bütün filmlerini seyretmiş mi Julian Burr'un? Valla Manolio seyretmişler. Ee, Bugi Nights'ı seyretmemişler anladığım kadarıyla. Çünkü Bugi Nights'ı seyretselerdi. Ee, Yanlış tanıtabilirdi. Yani öyle düşünebilirlerdi. Ülkemizi bu kadın mı temsil edecek değil tanıtacak tanıtacak temsil değil tanıtma ayrı temsil, temsil tamamen apa ayrı bir dünya doğru. Ee, en güzel şekilde tanıtacağından da hepimizin herhalde hemfikir olduğumuz neden bahsedeceğim mesela, mesela bor'dan bahsedeceğim çünkü ülkemiz tanıtıyorlar ha bir de deniz tarih kültür falan filan bor ee, bak şöyle söyleyeyim bor'dan bahseden bir Julian mor istiyorum bor, bor e geleceğin madeni yerli araç bor ee, onun dışında ülkemiz ne cenneti Küpeş'te hadi ne cenneti ülkemiz ileri demokrasi şu anda hemen, demokrasi. Hemen, ben. Ben. hemen hemen heyecanlandım ben heyecanlı olduğum bir şifay bulamadım hemen, hemen. Bulamadım hemen. Bir, üçüncü bir... havaalanı inşaatında dolaşsa mesela o olur ee, kanal projesi olur kanal, kanal İstanbul proje, çok güzel fikir o, yani bir sürü şey tanışacak ülkemiz ilgili bir sürü şey var o yüzden bence sıkıntı yok Julian Murda bence de doğru da isim Hoşta kadın, naif kadın, zarif kadın. Hem de biraz böyle kadın. yaş olarak olgun ya. Evet. evet. Yani olgun bir dakika, belli bir yaş üstü, parası olan turiste hitap ediyor. Öyle şimdi genç birisini bulursun ama gelir ne yer 20 orada Türkiye'ye geldiğinde zıpa, yani, tost yiyecek, ekmek diyecek. ekmek arası patates yiyecek, 3 dolar 5 dolar harcayıp dönecek. Ama, ama Julian dolar bugün Moore'da öyle evet. mi? Julian Burun, tabii. Şakır şakır dolarları saçacak turisti getirir Julian Burr. Ee, bu arada Giuliana Murru da bir kişi. 50 55 falan var herhalde Giuliana Murru değil Juliana mi? Giuliana Murru içi 50 ve 55. Öyle mi yazıyor? Vallahi hocam? öyle yazıyor yoktay helal olsun. Ama yani şöyle söyleyeyim 40 gösteriyor. Bence 40 gösteriyor. Yani eğer yani sorarsan... ülkemize 50 yaş üstü 40 gösteren turistleri <gülüyor> hedefliyoruz <gülüyor> ve bu hedefte umarız e, yerini bulur. E, ülkemiz bir hakikaten hani olgun Buluk dönemleri insanın artık o bir olgunluk çağı ya Hani orta yaş demiyorum Olgunluk çağı diyorum ben tabii ona ki. Ben diyorum bunu <gülüyor> Sen bir de yaşlandı değil yaş aldı diyorsun ben bir de O da çok yaş güzel bir, bir laf Ondan sonra o turistlerin en güzel Ve en kısa yoldan ülkemize Oracık'ta gelmesini e, Talep ediyorum yani Mesela tam Yunanistan'a giderken Julian Moore'u görüyor yürü yürü yürü biraz daha gidelim E tabi yani o tanıtım çünkü öyle bir şey Hoyki ya. Tabii ki. Şimdi mesela Yunanistan kim? Şimdi kim bizim bu konudaki rakibimiz? Yunanistan. Yunanistan, kim İspanya. Tanıtıyor? Ya İspanya. Yunanistan. Kimtan İspanya. Kim yani? Azucar Moreno. He. Selelerdir. Ne oldu Azucar Moreno'yla? İşte Yunanistan belli noktaya geldi. Görüyoruz. Yani hani en son yaşadığı krizler hep turist turistler azalıyor, gitmiyorlar artık. Gitmiyorlar. Krizi çünkü turist değişiyor. Bir ülkeye gittiğin zaman her şeyin yaşıyorsun. Krizi turiste çevirmeye çalıştılar olmadı olmadı olmadı Olunca doğru olmadı. doğru ismi ben yani Judy Foster veya Nicole Kidman aynı yaşlardan seçmeye çalışıyorum olmadığına biraz sevindim yani. ama bir Kate Blanchett olmadığı için de ne alandı söyleyeyim üzüldüm ama Sharon Stone da olabilir de oktay yani onu da düşünmek lazım Sharon Stone'dan dan Mur şey yapar kafa kafaya girer Sharon Stone e, kurtlar Vadisi'nde ne oyuncusu tarafsızlığını itirir doğru bak bir de öyle bir şey öyle var bir orada. taraf var yani doğruun dışında şey de var ee, neydi o adamcağızın adı o da oynadı Juliet Binoş mu Juliet Binoş değil Adamcağız adamcağızdı değil. Dedi, ha, Andy yani. Garcia ee, Andy Garcia da Kurt sen Kurt Kurtlar mi? Vadisi'nden Hı -hı. gidiyorsun da şeyde New York'ta 5 minarede ha, ha. Şey. şey ya neydi ya adamcağızın adı cehennem silahı cehennem silahı, silahı, yani. cehennem Deni. silahı. Deni. Deni Deni Glover Deni Glover doğru cevaptı onları da bir kez daha almış olalım onlar da rahmet istediler <gülüyor> Hayatlı olmasına rağmen niye ister canım mi? adam bedava değil mi? en korktuğum şey hayatı olan adamın rahmet istemez sonuçta nefis ister çok korkarım <gülüyor> <gülüyor> şey birbirine karıştı <gülüyor> <gülüyor> nefis rahmet de ister istedikçe istiyor ne yapacağım yani vericeğim bayraklardan ya. sonra fayroğdan sert açıklamalar <gülüyor> valla isteyince vereceğim ne yapacağım bu arada Survivor'da burada e, başlıyor önümüzdeki sezon için hazırlıklar her şey ayarlandı yavaş yavaş da yarışmacılar belli oluyor Tolga Karel Geçtiğimiz günlerde kim diyecek bu gene şimdi? Bu dedim Oktay sana döndüm. Tolga Karar şey yemiş mi? Uçakta dayak yemişti. Yemiştir. Yemiştir. Yani ben yani yanlış eğer uçakta dayak yiyecek birisi varsa o da Tolga Karan. Kumral Karar. bıyıklı falan bir adamdı böyle bir açık tenli. Hı -hı. Açık tenli. Hı -hı. Çipil, gözlü. Çipil, Çipil gözlü. gözlü. Çipil de değil yok. gözlü değil miydi? Kocak koca gözlü. Evet Koca ko doğru Koca Gözlür tamam. Az önce sen Yo mu dedi Refçikinliğimi <gülüyor> evet. Senin... <gülüyor> daha fazla gizleyemedim Gremiler dağıtıldı Senin... ya dün Onu yakalamaya çalışıyor Günü yakalama ya. nidası İzmir Ak İzmir aksanıyla İngilizce yo <gülüyor> Senin yo diyen Ah oh canına Siz bizim kardeşimizsin Evet, evet valla Onun <gülüyor> dışında <gülüyor> e, Milli voleybolcu Duygu Bal ee, milli atlet Merve Aydın, e, aşil tendonu kramp girmişti 2012 Olimpiyatlarında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seçimimiz oradan tanırız. Benim de bir kere kulağımız su kaçmıştı. Onu da verecek misin gazete de <gülüyor> Vereceğiniz mi? Vay. <gülüyor> Neyi sayıyoruz? Ne dosyası e, önünde ya? Bu yani. artık başlarına gelenler diye bir <gülüyor> <değilmiş> köşe. <gülüyor> Julian buradan nasıl geçtik buralara yani? Ha evet, Survivor'cıları açıklıyoruz. Ha bunlar Survivor'cılar mı? Bunlar Survivor'cılar ya. Ayağına kramp girmişti. Ayağına kramp giren milli, atle milli, atle milli atlet. Hayır, milli atlet. Sen milli atlet misin? milli nesin sen milli Değilim, çapkın milli oku, yok. yok o da Adleti değil atlete olurs olursa en fazla atlet olurum <gülüyor> yani ya, estağfurullah başka canım. başka bir şey olmam ee, yani. milli atlet Merve Aydın milli voleybolcu Duygu Bal Tatsız Kral Pele ve e, Serenay Aktaş'ın oyuncu Serenay Aktaş da e, şu Serenay andaki... Aktaş Serenay Sarıkay olmasın yok Serenay Aktaş Aktaş Bilmiyorum. Biraz fazla serenay mı var ya oyuncu dünyamızda? Bir Zaten dönemiş... az duyulan isim. Aynı yaş, hepsi şey yaştaştır mi? ya aynı dönemde böyle bir serenay coşkusu vardır. O ya da bizim hatamız olsun. O da bizim Diliyorum, hatamız olsun etmeniz. ama e, yarışma hakikaten e, gayet de çekişmeli geçiyor. Herhalde bu yarışmanın Survivor'ın en güzel sezonu şeyin olduğu sezondu. Ney? E, var ya genç sinirli. Genç sinirli. Türk halk müziği sanatçımız genç sinirli Türk halk müziği sanatçı ülkemi, ülkemi size emanet Nihat ediyorum Doğan, diye gitti. Nihat Doğan o sezonu seyretmedikten sonra başka hiçbir şey Yok, seyretmek bir tane var geçen sezonunda bir sinirli asabi birisini muhakkak bulmuşlardır gene bu sezonda herkesin çekineceği umarız ama herkes de bakıyorum şurada sporcu kimliğiyle ön plana çıkıyor kimsenin kimseye laf söyleme şeyi olmaz gibi geliyor bayağı aksiyonlu olacak aksiyonlu yani aksiyonlu olacağı benzer hmm, hmm. Yaklaş. İyi, hadi yaklaştın <Gülüyor> modern sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İlk etkinlik insanlar günaydın efirize bir kez daha 9-14-16 saatimiz pazartesi Sabahında Ha ha ha ha ha. Okta. Hayır alem ne bir, bir müzikalde ya. oynanmak. Yani ne kadar valla keşke modern sabahlar bir müzikal olsaydı ee, hangi rolü oynamak isterdiniz? Eddie. <gülüyor> Bahçeman, Eddie. <gülüyor> Bahçıvan Eddie. Bahçıvan Eddie. Kurbağa Kermit ve Alto. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. E, yepyeni oh. projelerde tekrar sizlerle birlikte olun şeyedik konuşacakalım. gerçekleşmeyeceği ilk dakikalarda belli oldu. Maalesef maalesef kendini belli etti. E, doktorlar, A uzmanlar söylüyor. Hemen doktordan, uzmandan önce Oktay söylüyorum. Ee, bunun e, biliyorsunuz yarın öbür gün bir e, şeye katılacağız. Neye katılacaktık biz? Ted Talk. Ted Talk'a katılacak Neye katılacağını Ted bilmeyen. Talks. Evet, Ted Talk'a katılacağız. What is Ted Talks? What is Ted Talks da e, biz de, biz, de biz de varız Bu sene biz, biz de varız Ben hala tam şey yapamadım ama baya bir üstüne çalışacağız <gülüyor> Ondan sonra bu senenin konuları da belli aslında biraz da. Konular ee, değil mi hocam? Konular Şifreler benim, değil miydi konumuz? Şifrelerdi. Ondan sonra... Geçen senenin konularından, konuşmacılarından bakamıyoruz değil mi? Bakamıyoruz. Ne çıkmış ne olmuş ne çıkmıştı falan. diye bakamıyoruz evet. ama... Sıfırdan, her sene konuyu değiştiriyorlar. Bu sene hakikaten değişik, bir böyle hani insanların böyle bir anda ulan acaba falan diye dedikleri bir, bir takım olaylar oluyor. Hafta sonu Vatikan'da Papa Francis... Ee, papa Francis de sanki askerlik arkadaşı söylenmiyor ee, oldu. Ee, papa Francis Francesco ne bir, tam adını söylesene papanın. Papanın tam adı Francesco. Yani birisi ya. bana dese bizim Fahir falan değil yani Yani Tevfik fahir oyuncu gibi hani Francesco ve Neyse Papa Francis Bilemedim diyelim. Onu, Birinci Francesco. Francis galiba. Yok. O da değil. Kaçıncı olduğu da yazmıyor. Gazeteler parantez içinde doğru... yaş yazıyor mu? Bakayım o da yazmıyor. Hayırlı. Neyse böyle bir Papa Papa oldunca... değil ya. Kaç tane papa varsa. Şu an tabii doğru o da doğru o da doğru bir yaklaşım Papa e, barışa ne saldı e, barışa ee, güvercin salınır başka bir şey salınmazsa iyi oldu valla evet, tahminlerimiz <gülüyor> yani ya. çok iyi oldu barışa bir tek güvercin salınır bunu bilelim beyaz güvercin barış, güvercin barış dedi, güvercini balkondan ha Pazar günü güzel ayinimizi yaptık bir de barışa güvercin saldık mı di değmeki diye Barış'a güvercin salacağız. Aman canım bir zeytin dalı, bir güvercin, Sayın beyaz Papa, güvercin. Hayır bunu böyle bir pazar günü, bu, bu pazar güvercin salımı işimiz var falan diye kim söylüyor papaya? <gülüyor> ya papaya diyorlar ki efendim çok Lezili güzel, mi? hava güzel, yok hava güzeldi İtalya'da, <gülüyor> Vatikan'da da hava güzeldi. <gülüyor> e hava güzel, millet coşkulu, e, her pazar aynı ayin aynı ayin gibi gelmesin. Bu hafta da böyle bir Güvercin, güvercin yapalım. Güvercin uçurak mı? Çünkü hayvan biliyorsun önemlidir. Yani eskiden haberlerde biliyorsun ana haber bültenleri paso hayvanla geçiyordu. Tabii canım doğru. Yani burada da güvercin iyi bir şey. Yani... Yine öyle o meydanda toplanmış mı insanlar? Tabii tabii tabii. Her pazar olduğu gibi fix. Zaten. Güvercin o... salımı deyince daha da kalabalık Yok, oldu. Ha Bu işte hafta güvercin varmış beyler diye. İki tane var. de çocuk vermişler yanına papa'nın. Hani bunlar salsın diye. Çünkü papa'nın eli de güver. Yani papa da salıyor da hani şey olmasın çok güvercin bol Yani güvercin Yukarı çıkmışlar Pencereye yani. mi çıkmışlar Yokarı yana oraya Balkon konuşmasının Balkon yapıldığı konuş. Evet aynen öyle Ondan sonra işte ne kadar güzel Dünya bir barış cenneti olsun Harika olsun Vatikanımızda barış huzur eksik olmasın Falan derken Sal sen o Vatikan'dan şeyleri Beyaz güvercinleri Tamam salmayla beraber Oktay bir taraftan onlar gelir, gelir çipetpet çipetpet velis Al velis yapar gelir onlar gelir vallahi geliyor. velis velis yapmaya fırsat kalmadan yukarıdan evet. ali diye iki tane bir karga ile bir martı hadi canım cibir cibir cibir şak şak şak şak mı saldırmışlar mı abi alıp kapıp kaçmışlar neyi güvercinleri, güvercinleri. beyaz güvercin iki, güver iki beyaz güvercinden sadece iki üç tüy böyle fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı papanın gözleri önünde papa bir yandan ne yapacağız? Mihrak, çünkü mihrak, hemen deniz kitabı getirin bir şeye bakalım ki yani orada ne yapılıyor şimdi böyle, böyle işte çocuklar şok ağlayan çocuklar falan. <gülüyor> Yalnız şey şey diye toparlamıştır herhalde. Kargaları ve martıları besliyoruz bu sabah barış için diye. Yok vallahi hiç hepsi Onu böyle. Onu mı dememiş? He, hiçbir şey dememiş. Kargayla mı Yani Mart... sen eğer papa olursan çok güzel toparlayıcı faktör. Toparlayıcı faktör. Bence... Zaten güvercin değil esas martıdır biz onlara yem attık. Yani bence sen hani papalık da değil de sen yandaki kardinallerden müsaade yani, Hemen çıkıyor. Hemen diye şöyle değerli misafirlerimiz. <gülüyor> Bu da papamızın en güzel e, martıları besleme falan diye. Öyle Bu dünyanın gibi. sonuna dair omen olabilir mi ya? Bir, Bence de ya de öyle bir şey, gösterge fireball. Sadece karga da değil. Hani karga olsaydı sadece hani o da siyah şeytan falan diye sembolize edilebilirdi. Ama bir tarafta da bir martı var. Demek ki melek görünümlü martı da öyle pistir ya. Tabii. Ani diye orada Demek yaptı. <gülüyor> cibili cibili şak şak şak şak şak. şak. Targayla Martı'nın anlaşabildiği tarihteki ender olaylardan biri diye geçecek bence Yok canım bu. damakta da aynıymış yapacak yani bir Yani şey organize o zaman şey organize işte, işte dış tam anlayı ile dış mihrak. Dış mihrak dış tamamen mihrak. dış mihrak. Dış mihraklar yani. ve onların işe, içteki uzantıları. O martılara bir baksalar kesin ya sıcıyla mafyasıyla ya affedersiniz bu dış... Ee, orada Arnavut mafyasıyla çünkü yakınlardır. Tabii doğru. Vatikan'da bu e, San Pietro meydanının şeyleri yapıldı ya kaldırımları yenilendi ya. Evet. <gülüyor> On, tamamen onunla ilgili 3 Kaldırımınız hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun. Onu, onu çekemeyen büyük ihtimalle Almanya diye tahmin ediyorum ben. ben de... Almanya bu aralar hiç yatırım yapmıyor ya. Kim Sürekli... yatırım yaparsa kıskanıyor bir şey kıskanıyor, yapıyor. Kıskanıyor bir ediyor. Yani bu bilmiyorum bir şekilde açığa kavuşsun, suçlular yakalansın. Ee, ve çünkü bu yazık. martıyla karga görünürdeki suçlular. Bunlar da ekmolcular oldu. Ben Hatta şöyle belli. söyleyeyim. Bunlar Mart, ne martı ne afedersiniz affedersiniz karga. Bunlar bildiğiniz maşa. <gülüyor> hayın uçan maşa. Uçan, hayın maşalar. Hayın maşalar var. Ben vallahi. kuşların birbirini yemesinden de rahatsız oldum. Evet, Her şey bu bir Yamyamlık değil de nedir bu? Yani Hayvan solucan mı? ye, kurbağa ye, bir şey ye. Niye abadı güvercini hemen yapıyorsun? Hamleni. O da kuş, o da kuş ya. O Yeme da de olmayabilir ya. Mundar de olabilir. Nasıl abi. ya? Yani. Sır saldırma olur. mı? Ha. Ha, öldürüp diyorsun. Tabii canım. Ha, ne zararı yani. var güvercin? Güvercin benim pakette getiriyorlar abi. İki fırı yapıyorum. Tekrar pakete dönüyorum açılıştan açılışa diye açıklayamamış eden mı? eden adama sorar, sorulur mu ya ne zararı var diye? Mundar etme onun huyu. Doğru. O derken. O zaman nokta onun huyu kurusun. Yalnız. Yani hayvanlar vardır öyle belgesellerde. İsterseniz taklidini yapayım size. Yapsana. Del mi? Del mi? Del. Bak gördün mü? Mundareden hayvanlar. Adam yıllar önce keseli taklidiyle ile başladı. Bugün. Şey, bütün hayvan taklitleri var bende. İstisnasız alayını yapıyor ya. Alayini yapıyor. Çok da başarılı. Kedi de öyle biraz mundarcı hayvan değil mi? İşte de değil. Niye fareyi yemiyor? Ama işte nasıl? Oynuyor oynuyor atıyor bir kenara. Sahibi Yiyor. de getiriyor. Bak. Esaip gibi evde kurumamayla sen sen olsan fareyi mi yersin? Kurumamadan sonra hiç çekilecek şey değil. Kurumam olsa yani. var, ıslakmaması var yerine göre. Vallahi yıllarca tom... uğraştılar Tom ve Jerry de o imajları değiştirmek için ama ı -ı. maalesef maalesef maalesef yani olmayınca olmuyor. E, Tomcu Ben de Tomcuyum vallahi. Tabii canım. Özellikle o Tom'un bir tane sevgili bulduğu bölüm var. Evet ya orada ben orada nasıl Orada ben... Jerry kıskanıyor işte. falan. Öyle bir sinir olmuştum ki orada çok... Ben de ha yıllardır onu atamadım bir kafandan ya. Bir şey söyleyeyim ya. mi? Artık Tom ve Jerry de yok ya. Yani var çocuklar... ya var var. Hayır, hafta sonu, hafta sonu yakaladık biz. O kadar çok biz. nadir kanallarda. Uzun uzun izleyip gıcık olduk yine ya. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de geçen hafta izledim de. Bu Bunun... Çocuklar ne izliyor şimdi bilmiyorum ya. Ama çok şey var izlenecekse. İzlemesi, i̇zlemesin zaten ya. Şuna bak şuna bak diye sinirlene sinirlene izledik. Ama bizim zamanımızda Tom Jerry... Yani bir bir dönemin çizgi filmlerinde bombalar... Bir Tom Jerry eskilerden izleyin. Şimdi yeni ler var da eskilerde, eskilerde şiddet şey orada zomba. işte balta var her bölümde muhakkak bir balta var şu dilimliyor evet. ondan sonra dilimler bir araya geliyor falan bu şiddetli bir şey iyi dünya şey olmamış yok olmamış yani şimdiki çocuklara en fazla şey oluyor kapıya çarpıyor donyan yon yon yon yon kafaya tamam. çarpan işte tom taklidi yaptı don yon yon yon yon yon yon bir güzel. daha yapsana don, bombalı don. paketler, baltalar, dilimlenmeler işte dinamiti yutuyor içinde patlıyor tüyleri uçuşuyor da kül oluyor falan ne kadar güzel şeyler vardı zihnimize işleyen e canım hepimiz hiçbirimizde psikopat olmadık yani tahmin ediyorum olduk olmadık bence. nasıl olduk canım yok. Ne yani, hepimiz o. birer adeta ateşlenmeye yani? hazır bomba gibiyiz yani falan. Pepe ile büyüyen, Kayu ile büyüyen Nesiller Onlar daha mı sağlıklı olacak çok şimdi? Çok güzel olacak. Onların nesli zamanında işte Hayat böyle çok güvercinler güzel. uçunca kargalar gelecek. Yem verecek. Martılar selam et. duracak. Her şeyi doğru Martılar yapan. Martılar selam duracak. Kargalar yol gösterecek. Her şeyi doğru yapan <gülüyor> çocuk kimdi ya? Kayı muydu? Kayu değil. yakayı. biz bay, de. bay Ahmet. Doğru Ahmet. Doğru Ahmet'le. Yanlış. Daha genç düşünün genç. Yakayı ya mı? Yok son dönemde ya. Yakayı. Pepe vardı. kayu vardı. Kayı. O kadar sadece ya taklidi yapıyorum Oktay. Yaka iyi diyorum. Hiçbir şey demiyorsun. Ne diyeyim fire? Yakayı. Hiç yapmamışım hmm. gibi şey davranıyorsun. Şey de istersen. <gülüyor> İki yaka bir ya. getiren ettiremeydi. <gülüyor> Memur taktı ya. Zeyleri de söylüyorum ya çocuk taktı. Getiye mi? El yıkamak ne zaman e, iyi ne bir zaman şey oldu? Ne zaman altı oldu? Valla nedir ya el yıkama? Benim kadar el yıkayanınız var mı? Valla bir zamanlar 17. yüzyılda falan. İ, iddialı açıklamalarıyla gündeme daha adeta aşırmışım. bomba gibi düştüm yani. Beyefendiler el yıkamaz diye bir şey varmış. Şimdi Be uzmanlar söylüyor günümüzde e, grip salgını hasta, bu hastalık salgınlarının en büyük korunma yöntemi el yıkamak. Elinizi yıkayın arkadaş demişim. İlla temizlik amacıyla değil. Bazen bir freşlik olsun <gülüyor> elinizi yıkamıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir çılgınlık gelip elinizi de yıkayabilirsiniz. <gülüyor> Valla çok doğru. Isınmak için elini yıkayanlar var ya. Çok güzel bir yöntem. Bizim dükkanımızda ee, özellikle. Sıcak şey, suyu olan bir şey, yerde hop, ben bir içeri gireyim, elimi yıkayayım diyecek. Çok güzel, çok güzel yöntem. Yani ısınmak bahane, temizlik şahane diyoruz ve e, Türkiye'ye e, el yıkamayı alırsa, getiren bu adam, bu topraklara el yıkama alışkanlığını getiren ilk. Florence Nightingale getirmiş. Alkışlıyoruz Florence. Çünkü gelir gelmez Florence Hanım hoş geldiniz. Bir ellerimi yıkayayım diye. Aa kadına bak falan demişler. Ondan sonra herkesin hoşuna gitmiş. Kaç senesinde gelmiş çünkü ondan bayağı sonra bana bir sirayet etti. Ben çünkü çocuk olduğundan beri el yıkıyorum. Ne zaman geliyor el Florence yıkıyorum dediğim. Kırım Savaşı'nda geliyor. De, kayda değer bir şekilde el yıkamayı. Ben, aklına geldikçe elini yıkıyorsun. Ya aklına geldikçe değil eve girer girmez. Efendime söyleyeyim bir şeylerle uğraştıktan hemen akabinde e, sonra ondan sonra öncesinde sonrasında falanlı filanlı. Kırım Savaşı'nda geliyor. Ee, biraz ben... Bildiğim. Yani. Benim Florence Nightingale. Ondan sonra ilk geldiği zaman el yıkayın, el yıkayın diyerek bir de titiz de bir kadın. Evet. Bildiğimiz kadarıyla. Ee, ama sonra anca oturuyor işte. Anca işte, 2014'e kadar anca. Ben de anca oturdu yani. Saç öyle yıkama alışkanlığı da mı Florence Afa, Nightingale? Baş yıkama mı diyorsun? Evet. Kafayı yıkayıp Ya yani Ben bir duşu alayım yok ya sadece kafayı yıkayayım. O da Florence Nightingale. Ya valla o, o zamandan değil de biraz daha sonra ya o dönemde de baş yıkamak sadece baş yıkamak değil çarşafları kaynatmak. Ondan sonra hastaneye ilk geldiğinde pencereleri açıyor. ağır yükleme olur Ege aniler yüklen. Çarşafları kaynat. Tip ani yüklenme adam daha in... daha giriş seviyesinde. Sonra ne şey oluyor şey, ama? Geliyor hastaneye girince ilk pencereleri açıyor, bir havalandırıyor ortamı. Havalandır. Havalandır laf uşağım bu Sonra da bisküvi Herkes... çıkarıp şey mi diye. Bu ne de bebelele. Tolerance I think ile bir film şey zanneder ama Doğru. şeyler sen de Florence Nightingale'ler almıştır Hı -hı. filmde. Ee, ondan sonra birden iyileşmeler artıyor. Zımba gibi oluyor. Zımba herkese. gibi oluyor yaralı askerler arasında. Ölümler azalıyor. İyileşme artıyor. Ondan sonra bu kadın elini da, kama, Bu kadının şeytan falan mı diyorlar sonra? Diyorlar. Şu anda da e, doktorlar diyor ki durup durup elinizi yıkayın. En güzel onda korunma uşur, yöntemi. en onda abartmayın. Haşır uşur oluyor. Eliniz, güzel sabunlar. Güzel şey sabunlayın, şey sabunlayın. Kreminizi eksik etmeyin. Çekleştir de. Ha ee... Oktay'ın neşesi yerine gelsin diye düşünüyorsunuz. Bizler hep evet. birlikte yani. al bakalım sana bu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Esprilerimiz şakalarımız ve geçmişimiz buyursunlar. Güzel bir kitap ismiydi. Esprilerimiz şakalarımız ve geçmişimiz ısrarla isteyiniz çünkü sadece stoklarla de, sınırlı. Hayal gücüyle sınırlı. <gülüyor> Buyurun efendim. Ya bir şeyin bir son soru ikiniz de bir cevap verin. Bir şeyin hayal gücüyle sınırlı olmasını mı tercih edersiniz? Stoklarla sınırlı olmasını Stoklarla. mı? Stoklarla. E, ben hayal gücüyle. Teşekkürler. Çünkü olmayacak duaya amin amin. demeyi çok severim doğrusu. <gülüyor> Amerika'nın anti casusluk kuralları gereği. Bundan sonra Çin pasaportuna sahip vatandaşların roket teknolojisini çalma ihtimaline karşı Uzo uçuşlarına katılmalarına yasak geldi. Şimdi... Hani bu parasını veren uzaya gidiyordu ya. Hı hı. Çinliler gidemeyecek. Asır Çinli olduğu için mi? Sırf Çinli peki olduğu için Peki mesela benim aa, annem diyelim ki anne tarafım Çinli, baba tarafım ee, Arnavut. Arnavutsun. Arnavutun. Peki e, babam mesela annem annem Ispartalı. annem mi Annem Ispartalı, babam Çinli. Çinlisin. Çinli. peki soru hiç benim. soru sormadan cevap vermesi seni tatmin ediyorsa bence alternatifin yani ben sonsuz Şimdi de bak oradan son Anne... Ben de cevap vermiyorum ki. Yorum yapıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Annem Arap, babam Çinli. Buna ne diyeceksin? Çinlisin. Teşekkür ederim. Moktay, sence de ben Çinli miyim? Sence, sence ben, ben nereliyim, nereliyim diyorsun <gülüyor> yani Fahir. <gülüyor> Valla o noktaya geldim bir anda. Çinlisin. Valla gidemiyorsun Fahir. Bu Allah saydığın olasılıkların üstünde gideyim. Ya, ya roketin içinden de roket teknolojisini anlayacak adam herhalde... Yani Robin... azdır ya evet. rokete bindim ama kurcalar iyi nasıldı sen baktın mı Roket? böyle en başta biraz sarstı öyle bir alet yapmamız lazım nasıl en başta biraz sarsacak bir alet ya böyle belli olmaz ki ya, mesela parayı, parayı bir yerden bulurlar verirler evet Hı. abi ne ne oldu ki Çin'de Çin'de Google'ın ofisi var mı yok. var yok A anlamadım yok. yok abi bırak Google'ın ofisini Google Yok sınırlı sorunlu ya ha, doğru. yani O yüzden ne olduğunu bilmiyorsun Çin'de, Çin'de 250 Çin'de şey bin, bin doları bile, Veriyor bileti alıyor 250 bin doları Veriyor tamam, kimi, doket... kimi gönderdiği Belli değil diye bakıyor Amerika O yüzden ha. gelemez diyor yani Sokmam diyor ha, Şimdi anlamadım ben gene ben... Niye göndermiyor kardeşim ya Allah Allah ya adam sırf din değil ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı ya, ya, tezif ediyor evet aynen ya, bunu yapıyor Resmen bunu yapıyor Sanki Çin oradan başka adam bulamayacak Amerika'da yaşayan Çin Şu sempatizanı anda, yok mu? <gülüyor> Şu anda bulur mu bulamaz mı? Madem Çin'de e adam almıyorsun, normal oradan gider mesela. Bana dese, Ege bu, Bey... Bu, bunun dizisini de seyrettik biz. uzayda 250 bin dolarlık gezi yapacak bütçeniz var mı? Şu anda sıkışayım efendim. Buyurun biz size bu parayı verelim. Hay hay. Hemen illa uzay gezisinde kullanmak zorunda mıyım sorusunu sorarım zaten de. Evet. Hayır falan illa burada. Ona, tamam. hayır, ona hayır derler bu ihtimalle. Tamam uzayda yolculukta şunlara şunlara dikkat edeceksiniz diyecek bana. Ne ben de oradan canım, not alacağım. Orada hiç... Aman böyle böyle en başta sarsıyor. Ha, sana bir yani bu liste biraz... verecek. Ben biraz uz yapar. Şimdi Olurdur eski deyim yani. vardır. El elin eşeğini Türk'ü çağırarak ararmış. Seninki de o hesap. <gülüyor> yani değil mi? Oktay değil mi? El elin e, değil mi? O değil Atasözleri mi ya? Atasözleri kullanırken yöresel lehçelere muhtaç değiliz. Atasözlerinin gücü oradan Ama şöyle zaten. El elin eşeğini Türk'ü söyleyerek çağırırmış. Ararmış diye söylesem anlaşılmaz bu. Anlaşılır. beni o Çok lehçe... ara ara verdim diye herhalde. Lehçe... <gülüyor> lehçe hiç rahatsız etmedi de seninki o hesap Sen ikisi rahatsız. de o hesap değil ben mi? Bence kritik olan <gülüyor> o. ikisi de o hesap. Yani koca için 250 bin dolarlık biletinizi uzay yolculuğu için biri alsa. Evet. 15, hediye olarak. 15-20 günlük bir uzay yolculuğu seyahatini size hediye etse. Hay hay. hay. Ama bir amaç karşılığında. Nasıl amaç? Üstüne... Yani bir şey istiyor mesela orada şuna git şöyle de falan diye. Tamamen özel zevki de olabilir. Olur. Manyaklığı da olabilir. Ajanlığı da olabilir. Bilemiyorum. O evet. çok önemli değil. Evet. Üstüne kaç dolar istersiniz? 250 bin artı mı? 250 bin sana vermiyoruz zaten. Bileti alıyor Bileti veriyor. Sana. Aman ben ne olacak... Dolar zaten i̇stediği bir... şey masraflı bir şeyse, Değil. git ona yumurta at mesela. O zaman yumurta parasını da ister. Artı masraflar diyor Ege. Hı hı. Ee, ama ne artı mı ne masraflar? Yani kaç sadece para tutuyor masraflar? Sadece kullanılan malzeme anladığım kadarıyla masraf. Ee, yeter yani uzaya gidip gelmek yeterli. Zaten. Ha, i̇şte 20-25 lira diyor yani adam. Ha, anladım yani. Eğer yumurta ise, yoksa sadece. sadece o... yumurta yoksa? Peki uzay gemisi Amerika'na kalkacaksa? Amerika'na kalksa. Oranın da gidiş dönüş. Ondan sonra işte havaş mavaş falan ben onları sen zaten çeviririm. Şey yani ben açıklamak istemiyorum. Ben fiyatımı açıklamak istemiyorum yani burada. Fahir, Eğer sen cid... açıklamazsan müşteri nasıl Aa, bulacaksın? Hayır, hayır, ciddi <gülüyor> o... diyor ki şimdi <gülüyor> <gülüyor> çok pahalıdır bu Fahir'e hayır, hayır öyle değil gelsin. O cid... da doğru bak. Ciddi alıcılar gelsin düşünelim. Yani alıcılar dedim hani e, herhalde... Bu lütfen bu bu ciddi alı alıcılar arasın. Lütfen ciddi olanlar arasın yani yoksa konuşuruz lütfen anlaşırız. gerçekten ya. yumurta atmak isteyenler takas düşünüyor olur. musun Fahir? Takas <gülüyor> neyle neyi takas edeyim Üst model veya evle. Olur valla. O olur? Ona ona fitim. Gerçi sen gidemezsin ya Deniz Atlas var. Nereye gidiyorsun sen uzaya e, Bir haftada gideyim da. Uy. Gitsin <gülüyor> de. <da. gülüyor> Açan. Ya ne yapıyorsun? <gülüyor> ne oluyor bütün? ne <gülüyor> oluyor. Hayat. Nereye gideceksin? Sen? Nereye gideceksin? <gülüyor> ne diye düşünüyorsun? Nereye kalacaksın? Bir, bir yere gideyim ya. Bir yere de gideyim. 2 üç günlüğüne gideyim. Kaç gün gidiyorum ben ya? Yedi gün zaten canım bu. Ya bir canım, bir canım ne zannettiniz böyle bir gidiyorlar şey, Yer çekimsiz ortamda Sen da 10 dakika Abi olur mu bir gün ya Amerika'ya gideceksin Zaten tek bir yer. seni evinden almayacak ki bu Canım vırtsız da Siz... gitmiyorum ya Hayır be sizi biz dikmenden alalım evinizden alamayacağız <gülüyor> Diye mi diyecekler Sen gideceksin Amerika'ya e Gideceksin bir yere Dikmene kadar taksi de ben alırım onlardan Yani bir vakit alır belki uzay yolculuğu bir gün iki gün sürer ama Ya bir hafta on gün yani sonuçta Bir de onun eğitim var bir şeysi var Yine bir, bir iki gün ben oh, eğitimine de çıkmıyor. şey yapıyorum. Bir, oh. e, bir iki gün eğitimi var. Bir hafta on günü bulur yani. E, bulsun işte. Ben de bana tam uygun süre ya. Sonuçta çoluğumu çocuğumu rızkı için derim. Çıkarım işin içinden. Oktav. O zaman en, en kuvvetli adaysın şu açıklamalarından sonra Faiz. E, i̇yi oldu. Çünkü oldun. bu adam oraya gidince ortalık yani açılacak. Şimdi Çin'e göz atmış mı oldum? Şey yani. Çin'in casusluk şeyini alenen ben hani tekir ve tezif etmiş oldum. Şey mi yapıyorum yani ben resmen Çin'in uşağı mı oldum yani? Yok canım hiç. Bana şey diyecekler hizmet veriyorsun. Bırak sana. bu Çin köpeğini falan mı diyecekler ki daha da böyle şey yapmak için? Öyle mi diyecekler? Çin köpeği diye bir şey yok galiba ya. Ha, olur mu Esas o böyle tüylü tüylü köpek var ya. Hayır. O çav çav mıydı? Çav çav. Kötü bir tabir olarak kullanılmıyor Çin ha, köpeği. öyle yani. mi? Tamam. Çin köpeği. Bir de İ küçük. İlk ineği demek gibi bir şey. İt ineği olur mu ya? Yani şey vereceksin başa. İtalyan, Aygır ha, İtalyan, İtalyan aygırı gibi. Mesela İtalyan aygırı. Aygırı. Ha. Dikkat edin demiş. Kargara demiş. Efendim ne demiş? Kime demiş? Kim İngiltere. İngiltere'nin. İngiltere'nin en başındaki isim. En yetkili isim. Dikkat edin. Kargara mı demiş? Kargara demiş. Kırsal e, İngilizler bir, biliyorsun. Kuzey, e, Kuzey İngiltere'den yapılan Kuzey, bir. Kuzeyde de Kargara denir. Kargara denir. Kargara yani. Kargara e, kalp krizine neden olabilir demişler. Boğazına kaçarsan mı? <gülüyor> Evet, orada nefes şey borumuza kaçabilir ve oradan şey alabilir. Bir de gargara şey pis bir şey. Yani pis bir şey dedim. Gürültülü. Bu gargara lobisi, ya da bütün dünyaya şey... ilan ettiğim şey sümkürmekten daha çirkindir. <gülüyor> Yap bir gargara. Yapmak istemiyorum canlı ne? yayında. Yararlı bakterileri yok ettiği için tansiyonu yükseltiyormuş gargara. Neden yükseldi tansiyonu? E ee, gargara yaptı. Aa, aa, sonra ne oluyor? Tansiyon yükselince ne oluyor? Ama böyle şey ya, Yani bu gargara ilaçları falan satıyorlar ya. Bidon bidon. Ha. Böyle ağzına değdiği anda bütün hislerini kaybettiğim bir şeyler var. Ağız temizleyicisi. Ki diş macunu diş, diş fırçaladıktan sonra mı? Ha, ha, ben onlar, çok seviyorum onları ya. İşte onlar bütün yararlı bakterileri öldürüyor. Biz yararlıydık derken fukur. Kurunun yanında yaş dayanıyor Oktay. Ben de bunu Hay Allah ne yapacağız? Ya. Bırakacağız mı ya? Bırakacağız ama orta. müptelası olmuş. Vallahi oğlum müptelası oldu Sen Bir zaman... gargara zevkim var diyorsun. Haklısın ama yapma. Yutmuyorsun değil mi onu? Yutma çocuğu. Biraz onu yutuyorum fire. Yutma yavrum. <gülüyor> Biraz da <gülüyor> çünkü boğazıma kaçıyor. İyi hakkını vererek gargara yapmak istiyorum ben. Hmm. O birazı yutuyorum. Yutmayayım mı? Yutmuş Yutma mu artık? Yutma. Güzel bir şey. Bir sürede gargaraya artık karbonatlı bir suyla de mı niye gargara yapabilirsin. Ne o kadar yaparsın? pahalı bu? Onu da bilmiyorum ha. Evet ya Çok pahalı o şeyler İçinde Mavi çok malzeme var Malzeme lan Hakikaten esirgemiyorlar adamlar Öyle bir durum Bol bol var. koyuyorlar hmm. Halbuki az az koysa Yutulabilecek şekilde olsa Yemekle beraber Kola gibi iç ha, Öyle bir şey yaparsın Ne hani kadar zor? olur İç yutluyorsun Az koysa yutma çoluk çocuk dinliyor Şimdi şey yutma, yapar Yutmuyoruz Yutulmaz, yutulmaz. Yutmuyoruz Şaka yutluyoruz. yaptı Oktay abi şaka yap Ege yutmuyoruz abi ki. şaka yaptı Ege şaka yaptım de Şaka yaptım Böyle Şaka şaka, şaka yaptım. mı olur Ege Nasıl şaka bu Şaka yaptım şaka şaka yaptım Kimi Öyle bir şarkı yoktu ya var mı? Seni Ondan... dedin uçacaksın, uçacaksın, Hayır, şaka havalara yaptım. uçacaksın. Şaka şaka yaptım, kandırdım şaka seni. Yaptım. Kayahan diyeceğim ama Kayahan'ı Kayahan, Kayahan oldu zavallarda. Çok merak ettim ya şaka öyle bir şarkı yaptım, mı vardı? Çok, çok güzel şarkıydı o. Şaka şaka yani hiç şaka güzel yaptım. bir şarkı değildi de. Bir şarkıydı öyle bir şarkı bir vardı. Daha, bir daha söylesene şarkıyı. Şaka yaptım, şaka şaka yaptım, kandırdım seni. Melodisi böyle değil. Sevgili dinciler bir gönderseniz çok merak ettim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Herkesi kendi hayal dünyasından yayın dünyasına davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Ay, hoş bulduk vallahi. Hoş bulduk ya. <gülüyor> Hayallerimizi bir anda hayallerimin kahramanı Ege Kayacan. Neler düşündünüz, neler Ay, kurdunuz valla, o küçük kafanızda? Vallahi şöyle oldu. Ben e, <gülüyor> Bu kafalara küçük, küçük yani zihniyeti öncelikle kınıyorum ben Oktay bilmiyorum da. Küçük anılarımı anlatayım. Bu <gülüyor> size bir iltifattır. Pek çok dinleyicimize çok teşekkür ederiz. E, Levent Yüksel'in şarkısıymış onu hatırlattım. Şaka arkadaşlar. şaka yaptım, şaka yaptım. Da. Şaka yaptım. Ee, onu ilk başta onu dinledim. Ondan sonra nasıl geçtiyse Rusya'daki trafik kazalarını <gülüyor> izlemeye başladım. Neler oluyor Rusya'da? Etrafta buz. Tabii. Fah, sen neler okudun? Vallahi ben de e, nereden başladım? Ben önce ha, Rafet El Roman'ın şeyini okudum. On, Hayat hikayesi. Hayat hikayesi. Yok işte röportajı mı varmış? Yani, röportajı da değil de işte konseri varmış. Ondan sonra eski karısı gelmiş. Ondan sonra da yeni ya işte ne derler. Ay ne kadar şey Fahir gel bu tarafa geldi ben sana Rusya'daki trafik kazalarını <gülüyor> izledim ya. orada baktım işte. Orada işte kızlar da gelmiş tabii yani. Ay Ondan ne kadar işte. gerilim adam <gülüyor> şarkı mı söylesin onları mı? Şarkı i̇şte İran konseri verecekmiş Afetel Roman. Çok Önce sıkıcı şey, şeyler okumuş Fahir. Valla ben de ona dalmışsın yani. Hakikaten şöyle söyleyeyim. Onu okurken dalmışsın. Sen Zaman neler yaptın 15 tatilde? Ben de Twitter'a baktım. Değişik değişik. Twitter e, mı Twitter, Twitter mı? Twitter diye. <gülüyor> yani Twitter'a baktım. Ondan sonra siyaset içerikli şeyler için de Twitter'a giriyorum ayrıca. Gündeme baktım oradan gelişmeleri. Notlarımı aldım. Aldın mı sen. notları? <gülüyor> <gülüyor> Twitter'la ilgili notlar. Ee, bazı şey, bazı İngilizce hesapları da takip ediyorum. Onları da e, yazdım. Çevireceksin. Gündüz, e, çevireceğim. Aynen yazdım mı? Çünkü kelimelerde harfler yani... hatalı olursa zor çevirin. Ya yani Google Translate değil bilen birisine İngilizce bilen arkadaşlarım Anadolu Lisesi'nde e, asil kadrodan kazananlar Bilmediklerimi onları soruyorum. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. E, i̇yi öyle zamanı geçip gitti. Yani öyle bir Çok güzelmiş bir bu işin. şaka yaptım ya. Şaka şaka yaptım şarkısına. Pek Biraz güzel değildir ortaya. Sen sabah şeyiyle mi böyle oldun? Vallahi bilmem bir ilk şey nakaratına kadar şey yaptım ben dinledim. Bak geliyor. Orta'ya yatma senin keşke. Dur bak Şimdi böyle böyle gidiyor Ters ters laflar söylüyor çiçekten, Geliyor mu nakal Şaka şaka yaptım şaka yaptım Kandırdım seni Şaka şaka yaptım, şaka yaptım tandırdım seni şaka şaka yeterli yaptım. bence hayatım bütün gün ben bunu söyleyeceğim ay sağ olasın levent yüksel sağ olasın ege kayacan başlamak üzere Özkan o zaman murakbay günseli hanım zeynep hanım hepsine çok hepsine teşekkür, teşekkür Anam ediyoruz ya onların vallahi yani eline sağlık ya onlar kimsenin eline onların eline su dökemez ya onlar İsterseniz var ya sence bol bol şakalar yapalım da haberle laf dövsün dolarsın bu şakaya <gülüyor> gelsin çok vallahi. güzel fikir çok güzel bir fikir güzel başladı haftanız umuyoruz daha da güzelleştirir sevgiyle yine görüşürüz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar